Müddur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esselamu alayken ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehumedu ve nestaeyinu ve nestaafiru ve nawud billahi min shurri enfüsina ve min siyat amalina. Men yehdihi Allah, fala mudillle ve men yudilil, fala hadiyle.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 <Sessizlik> İnnemel mu'minunellezine amenu billahi sümme cahadû fi sabilillahi sümme lem yertebû ve cahadû bi amvalihim ve enfusihim fi sabilillahi ulâike humussâdıkûn. Sadakallahu'l azim. Hucurat suresi 15. ayette Cenab-ı Hak mal olarak müminlerin tanımını şöyle yapıyor. Müminler Gerçekten iman edenler o kimselerdir ki Onlar Allah'a ve Rasulüne iman ederler Sonra hiçbir şüpheye düşmeden Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler İşte ancak onlar sadık olan, iman iddialarında doğru olan kimselerdir Buyurun İman mutlaka ameli gerektirir. İnsan bir şeye inanıyorsa o şeyi mutlaka yerine getirmeye gayret eder. Amelsiz iman iddiadan kuru bir e, sözden ibarettir. Zaten Kur'an'ın hiçbir ayetinde iman ettim diyenlerin cennete gireceğinden bahsedilmez. Hiçbir ayette Kur'an, müminler, mümin olduğunu söyleyenler cennete girecektir demez. İman eden ve salih amel işleyenlerin imanını amelle ispat edenlerin cennete gireceğinden bahseder. İman ettiğini iddia ettiği halde iman ettiği kitaba ters hayat yaşayan, iman ettiği kitaba Uymayan, itaat etmeyen kimseleri, Kur'an-ı Kerim eşeğe benzetir. Kitap yüklü eşek. Cuma suresi 5. ayette çok net olarak bu vurgu yapılır. Çünkü kitap insanlara amel edilmesi için gönderilmiştir. Aksi halde bir yük olmaktan zahmete düşürecek bir problem olmaktan öteye gitmeyecektir. Amelsizlik kitabı tatbik etmemek eşekliktir Kur'an'a göre. Affedersiniz filan demiyorum. Böyle demek de aslında daha büyük bir suçtur. Allah affedilecek bir örnek vermez. Bir kaba söz söylemez kibarlığa ve doğruya ters bir söz, Kur'an'dan sadır olmaz. Kur'an öyle dediyse öyledir. Onun için kitabın bilgisine, imanına sahip olup da o imanı, o bilgiyi hayatına taşımayan insanlar Kur'an'ın benzettiği dört ayaklı varlıklar gibidir. Çünkü İnsanda akıl vardır, aklının gereğini yerine getirir. Öteki kınanmaz. Ee, Sözgelim bir eşek sırtında kitap taşıyordur, ee, hamallık yapıyordur. Ondan yararlanmadığı müddetçe ki nasıl yararlansın? Ee, Allah ona insana verdiği aklı okuma yazma kabiliyetini vermemiş. Ee, o suçlu değil. Hatta faydası da oluyordur. Onun taşıdığı kitabı bir başkası yararlanacaktır ondan. Bir başkasına hizmet ediyordur. Ama eşeğin sırtında taşıdığı gibi, kitabı kafasında taşıdığı halde, söz gelimi hafız olduğu, İslami ilimlerden nicelerini öğrendiği, bildiği halde, ister ilim talebesi veya hoca seviyesinde, ister halk seviyesinde ama mümin, ama kitaptan bazı konuları bilen bir kimse olduğu halde onu hayatına geçirmiyor, yaşamıyorsa yaptığı bu eşeklikten farklı bir şey değildir. Kitabı sırtında taşır eşek insan da kafasında taşımış olur. Kur'an'ın benzettiği tekrar edeyim bu durum tartışılacak bir benzetme değil mümin olarak Hepimizin bu benzetmenin hikmetlerini kavramak zorunda olduğumuz bir hakikattir. Bir kimsenin cebinde parası var ama o parayla ilgili ihtiyaçlarını karşılamıyor. Cebinde parasını saklıyor sadece. Önünde yemek var ama onu yemiyor. Bulacağı bir yer var. Haritaya, pusulaya bakma ihtiyacı duymuyor ama bulacağı yeri de bulamıyor. Cebinde bileti var, bileti kullanmıyor, gideceği yere gitmiyor. İlacı var, hastalıktan kıvranıyor ama o ilacı kullanmıyor. Böyle insan ne kadar akılla hareket etmiştir? Kur'an gibi bir hidayet rehberi var. Dünyada huzurun kaynağını, ahirette cennetin yolunu öğreneceği, Allah'ı razı edeceği, her yönüyle mutlu olacağı prensiplere sahip ama onu uygulamıyor bir kimse. İşte bu kimsenin aklından herhalde şüphe edilir. İslam ameldir, teslimiyettir. İslam'ın rükünleri hep amelle alakalıdır. Namaz, oruç, hac, zekat gibi amelle, davranışla ilgilidir. Amel yoksa İslam da yoktur. Amel yoksa bir kimsenin Müslüman olduğu da söz konusu edilemez. Özellikle amellerin esası olan şehadet kelimesinin dille söylenip organlarla icra edilmesi, gereğinin yapılması ve şehadet kelimesinin ispatı sadedinde beş vakit namazın eda edilmesi. Bunlar yoksa o kimseye Müslüman da denilmez. Bunun davranışı yani kişinin Müslüman olduğunu iddia ettiği halde İslam'a teslim olmaması amel yönüyle inandığı esasları hayatına geçirmemesi ameli bir küfürdür. Unutmayalım şeytanın küfrü de böyle bir ameli küfürdü. Şeytan Allah'ı hiçbir zaman inkar etmedi. Allah'a hiçbir şekilde şirk de koşmadı. Ya ne yaptı? Niçin lanete uğradı? İblisken şeytan oldu. Kur'an haber veriyor. Ayetin başı var. Eba ve stekbara ve kâne minel kafirin Secde etmekten kaçındı, büyüklendi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Kâfirlerden olmasının gerekçesi itaatsizlik yapması, secdeden kaçınması ve büyüklük taslaması bu iki sebebe bina edilerek kafirlerden olmaz. Yani Allah'ın yarattığı bir varlık böyle yapıp kafir olursa diğer varlıkların da aynı durumu söz konusudur. Yoksa Allah bir varlığa, diğer varlığın aleyhine zulmetmiş olur. Hüküm aynı hükümdür. Secde etmeyen, büyüklük taslayan insanlar şeytanın yoldaşıdır ve onun gibi kafirlerden olmakla karşı karşıyadır. Tabi şeytan bir defa secde etmedi, böyle oldu. Günde şu kadar secde etmeyen insan, şeytanın bile kendisinden Allah'a sığınacağı, çok daha varlıkların en şerlisi olmaya aday bir kimsedir. Münafık diye neye diyoruz? İnancı başka, ameli başka olana diyoruz ile sözü, kalbiyle kalıbı aynı olmayan insanlara diyoruz. İman ettim deyip de iman eden insana uygun bir yaşayışa sahip olmayan, iman ettim sözüne ters davranışlarda bulunan kimseye münafık demeyeceğiz de ya ne diyeceğiz? İşte bunlar en azından İtikadi nifak içerisinde değilse bile ameli bir münafıklık söz konusudur. Peygamberimizin hadisinde de zaten amel yönüyle bazı şeyleri terk edenlerin münafık olacağı vurgulanmıyor mu? Neydi hadisteki münafıklık alametleri? Ayetül Münafik'i selasun. Münafığın alameti üçtür. İzahat dese kezibe konuştuğu zaman yalan söyler veyze, veyze tümine hane emanet edilene ihanet eder veyze ev'ade ahlefe vaat verir söz verir sözünde durmaz yani hangimiz iddia ediyoruz ki biz konuşurken hiç yalan söylemiyoruz Sözümüzde yüzde yüz duruyoruz, hiç sözümüzde durmadığımız olmadı. Emanet edilen her şeye, özellikle de Allah'ın bize emanet ettiği tevhid emanetine, ilahi emanetlere ihanet etmedik, etmiyoruz. Diyecek kaç kişi çıkar? Öyleyse, öyleyse bu gidiş nereyedir ve imanlarımızı nasıl? sorguya çekmek ne kadar mümin olup olmadığımızı bugünden kendimizin muhasebeye tabi tutması gerektiğini değerlendirmek gerekiyor. Dünyada bile kişi inandığını yerine getirir. İnanıyorsa yapar. Ancak akıl hastalığının en uç seviyesinde olan şizofrenler İki kişiliklidirler. Onlar farklı şeye inanırlar, farklı şeyi yaparlar. Çünkü akılları e, normal değildir. Yoksa bu denli ciddi manada akıl hastası olmayan kimse inancını yerine getirir. Yani bir insan neye inanıyorsa o şekilde yaşar. Mikrobun zararlarını çok iyi bilen bir kimse mikroplarla haşır neşir olmaz. Ateşin yakacağına inanan bir kimse ateşe karşı tedbir alır. Bu inancın kendisini kurtaracağını düşünmez. Yani şöyle demez bir kimse ben ateşin yakacağına inanıyorum bu inanç beni kurtarır deyip de elini ateşin içine atmaz. Ateşin üzerine oturmaz yani inanç beni kurtarır demez bu inanç onu tedbir almaya götürür götürecektir eğer inançsa yoksa öldürücü bir zehirin öldüreceğine inanıyorum bu inanç beni kurtarır deyip de zehri içmez nasıl oluyor da ben cennete cehenneme ahirete inanıyorum inanmak başka amel başka ama başka türlü yaşıyorum. Bu inanç beni kurtarır. Cehenneme inanıyorum ya, cehenneme karşı tedbir almasam da imanım var, öyleyse öyleyse bu iman beni kurtarır diyen insanın, yemek yemek insanın karnını doyurur ama ben bu inanca sahibim, yemek yemesem de olur. Buna inanıyorum ya, demediğini ve dolayısıyla yemek konusunda inançla ameli birleştirmedeki samimiyetini Allah'a ve ahirete kullanmadığı bir durumda bunun inancıyla amelinin zıtlaşmasının kendisinin neye inanıp inanmadığını yeniden düşünmeye davet ediyorum. Dolayısıyla bu samimiyetsizliktir bu sadık olmamaktır okuduğum ayeti tekrar hatırlayalım müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler ve hiç şüpheye düşmezler imanında imanlarını da cihad ederek ispat ederler mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler işte böyle yapanlar iman iddialarında sadık kimselerdir. Cihat buradaki burada salih amelin tümüne şamil olacak hem de salih amel konusunda fazlaca gayreti öne çıkartacak bir ifade. O yüzden imanlar salih amelle ispat edilmeden bir iddia olmaktan öteye gitmez. Amel, imanı koruyan bir zırh gibidir. Bir kalkan, bir fanus gibidir. Ameller, imanın test edilmesi, sınavlara tabi tutulmasıdır. Hani bir kimse trafik kurallarına e, cayet etmeden, e, ben, ben, trafik kurallarına doğru olduğuna inanıyorum. Uyulması gerekir. Gerçekten faydalıdır. Dediği halde uymuyorsa bunun trafik kurallarının doğru olduğunu kabul etmesinin ne faydası, ne anlamı olacaktır. Uyulmadığı müddetçe istediğin kadar onun doğruluğunu kabul et, şahitlik yap. Kırmızı ışıkta durmanın önemine akıl yönüyle inandığı kabul ettiği halde riayet etmeyen herhalde kazadan kolay kolay kurtulamayacaktır. İçki yasaklandı. Asap ne yaptı? Ha, içki de yasaklanmış. diye bir haber gibi, bir kültür gibi bir gündemleşecek herhangi bir mevzu gibi mi ele aldı? Yoksa evinde ne kadar içki varsa ne kadar kendisi triyaki olursa olsun, onları sokağa dökümü verdi. Hiç kimsenin evinde artık içkiden bir yudum kalmamıştı. Yılların belki şarapçıları yıllanmış şaraplarını ne kadar nasıl para ederse etsin, ne yapıvermişti sokaklara dökü vermişti. Tesettür emredilince ya uygun bir zamanda bir kıyafet buluruz başlarımızı tümüyle örteriz demedi sahabe kadınları. Eteklerinden bir bölümünü altlarında kıyafetleri olduğu için hemen tesettür ayeti indiğinde kopardılar kafalarına geçiriverdiler başörtüsü diye. Bir dakika olsun gecikmenin kendilerini helake götürebilecek Emre itaatsizlik olabileceğini düşündüler. Hemen orada i, kestirmeden bir başörtüsü, tümüyle i, i, gerdanlarını, saçlarını örtecek bir başörtüsü edini verdiler. Biz hep erteleyen insanlarız. E bakalım i, emekli olalım, şunu terk edelim, çocukları eve verelim, ondan sonra hacca niyet edelim şunları şunları bitirelim günahları da terk edeceğiz tövbe de edeceğiz hep erteleyen bir duruma gelmişiz hemen hepimiz nice İslami esasları terk edip nice günahları işlediğimizi düşünüyoruz Haydi tövbe edelim dur bakalım edeceğim bırakacağım yapacağım başlayacağım ama zamanı var diye belirsiz bir zamanlara erteleme durumundayız. Kur'an böyle bir mümin tanımı vermiyor ve kalu semia ana ve ata ana dedittiriyor. Bakara 286'da amen Resulü rasulü diye bildiğimiz ayette. O müminler dinlerler ve derler ki duyarlar bir ilahi emri işittik ve itaat edeceğiz değil bilinmeyen veya kısa bir zaman sonraya ertelemek gibi bir zamana dayanmazlar. İşittik ve itaat ettik. Hemen işitir işitmez, itaat devreye girer. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helekel müsevvifun yapacağım edeceğim diyenler helak oldu. Helak olacak demiyor bakın. Helak oldu diyor. Yarınlar dünlerin yarını bugündü. Bugünün yarını, yarının yarını ve diğer yarınlar. Bunlar hep günü terk eden, zamanı ihmal eden, önemsemeyen insanların şeytanın oltasına takılmasını gösterir. İtaat hemen olması lazım Allah'a teslimiyet kulluk sonrası bugün sona attığımız gibi yarın da sona atma tehlikesi olan ve sadece yarınlardan değil bugünden de sorumlu olacağımızı ihmal eden, unutan insanların yapacağı şey ve kime itaat ediyorsak mutlak itaat onu tanrı, onu ilah kabul etmişiz demektir Mutlak itaat, bizim ilah kabul ettiğimiz zata karşı yapılır. Devletin emrini önemsediği kadar, devletin hapis cezasını, yasağını önemsediği kadar ilahi emirleri, ahireti, cehennemi önemsemeyen insanların Allah'a mı, devlete mi inandığı, hangisine gerçek anlamda büyük ilah kabul ettiğini bu itaat meselesi kendini, kendisi gösterir. Kayıtsız şartsız kime itaat ediliyorsa onun kulu olmuş olur insan. Onun içindir ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler mümin kabul edilmez. Allah'ın indirdiğiyle hükmeden insan evinde de iş yerinde de sokakta da çarşıda da Allah neyi indirmişse onunla amel eder. Onu uygular. Şeriatın gelmesini beklemez. Şeriat 1400 sene önce gelmiştir. Uygulanmasını istemektedir bizlerden. O yüzden devletin şeriatı tatbik edip etmemesi bizim evvela samimiyetimizi göstermemizle alakalıdır. Biz neye layıksak onunla da yönetileceğizdir evet Kur'an-ı Kerim bu konuyu değişik ayetlerle ifade eder ben sözü fazla uzatmayacağım Nisa suresi 13 ve 14. ayetleri e, sizlerle paylaşacağım ve men yutu illahe ve rasulehu yudhilhu cennatin tecrimin tahdiyele enharu halidine fiha. Ve zalikel Fevzül azim. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse kim kim böyle yaparsa o altından ırmaklar akan cennetlere Allah onu koyacaktır. Orada ebedi kalacaktır. Bu büyük bir kurtuluştur der Cenab-ı Hak. Kim için mümin olduğunu iddia eden insan için değil. Allah'a ve Rasulüne itaat eden insan için. İtaat ediyorsak cenneti garanti bilebiliriz. Ve devamındaki ayet 14. ayet Nisa suresi. Ve men ve rasuluhu Kim Allah'a ve Rasulüne itaatsizlik ederse ve teaddahu dahu Allah'ın hududunu da çiğnerse yudkhilhu nâran hâliden fîhâ. Allah onu da cehenneme, ateşe Atar, haliden fiha, orada ebedi kalmak üzere. Ve lehu azâbun mühîn, bu çok acıklı bir azaptır. Kim olursa olsun, mü'min, kafir, ayırt etmiyor Cenab-ı Hak. Kim Allah'a ve Rasulüne isyan ederse, Allah'ın hududunu çiğnerse, Hangi cemaatten, hangi meşrepten, hangi mezhepten, hangi dinden olursa olsun, kim Allah'a ve Rasulüne isyan ederse, itaatsizlik ederse, başkalarına itaat ettiği kadar Allah'a ve Rasulüne itaat etmek zorunluluğunu hissetmezse, isyan ederse, onun yeri cehennemdir diyor. Hayatı da öyledir. Müminin hayatı Allah'ın güzelleştirdiği bir hayattır. Dünyada da kafirin hayatı hem dünyada hem ahirette zillet içerisinde nice sahte putlara mabut olacak tarzda yanlışlarla geçecektir. Evet peygamberler kendilerine itaat edilsin diye gönderildi. Kur'an kendisine hükmedilsin, boyun eğilsin, itaat edilsin diye inzal edildi ve bizim de hayata gelmemizin dünyada var olmamızın temel hikmeti Allah'a kulluk yapıp O'na itaat etmek içindi. Dolayısıyla Allah'a kullukla değerlendirilmeyen O'na itaatle güzelleştirilmeyen hayat kafirlere benzeyen tümüyle İnsanın kendine ve toplumuna yazık edeceği e, zulümlerle dolu zillet içerisinde geçen bir hayattır. E, yani canlı cenazenin, hayat süren leşlerin bir hayatına özenemezsek imanla e, güzelleşmemiş, salih amelle e, Allah'a kulluğun ispat edilmediği bir hayatı da e, yaşanmamış hayattan çok daha beter hayvanların hayatına ve e, Allah'ın bu ettiği cehennemliklerin hayatına benzeyen bir hayat olduğunu hatırımızdan çıkartmayalım. İki dünyalık gibi yaşayalım. Sadece dünyadaki rahatı, zevki düşünmek yerine e, esas bizim hayatımızın ahiret olduğunu, e, oradaki saadeti buradan taşımamız icap ettiğini bunu da imanımızı salih amelle ispat etmek yoluyla kazanacağımızı tekrar hatırlayalım ve Allah'a hakkıyla kulluk yaparak, salih amelle hayatımızı güzelleştirerek e, hayata anlam katalım inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve ebleven nizam Kelamullahil melikil azizil allam Kema kal Allahü Tevābārek ve Taala fil Kelam. Ve iza Kurʾal Qurʾan fesdemi لَعَلَّكُمْ ve ansetu la alakum turhamun. Aẓzubillāhi min shaytānir raǧim. Bismillāhi r الدِّينَ r-Raḥīm. İnna dīn